Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Şimdi bugün Fetih suresinde 18. ayet kelimeden başlayacağız. Yeni bir bölüm açmış Elmalı merhum buradan itibaren. Ee, ve burada e, işte Hudeybiye ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Bir de onun ağzından dinleyeceğiz. Ee, bu çok bildiğimiz bir hadise olduğu için Arkadaşlar özellikle yani imam hatipliyseniz işte az çok siyer hayatınızda bir kere okuduysanız herkes bilir yani Hudeybiye Anlaşması sırasında neler olduğunu o yerine getirilemeyen umrede neler yaşandığını herkes bilir. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Yani o hadiseyi okuyacağız. Bakalım Elmalı neler söylemiş. Eğer o olay dışında veya da o olay esnasında bazı çağrışımlarımız olursa bizim hayatımıza dair e, onlara işaret etmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَا <gülüyor> يَعُونَكَ Ayet-i kerime böyle başlıyor. 18. ayet-i kerime. E, Allah... O ağacın altında sana beyat edenlerden razı oldu. E, lekat arkadaşlar hem le harfi, harftir o le hem kat bunlar aslında lekat tek bir kelime değil. Bir tehkit ile bir tehkit ifadesi olan kat ifadesinin birleşiminden oluşmuş. Yani Cenab-ı Hak çok tekitli bir şekilde vurgulu bir şekilde kesinlikle razı oldu şeklinde düşünebiliriz burayı. Lekad <gülüyor> radıyallahu. Allah onlardan şüphesiz yani kesin bir şekilde razı oldu. Anil <gülüyor> müminine o müminlerden ki il yubayi oynake tehtes O ağacın altında seninle beyatlaşıyorlardı. O esnada yani Allah onlardan razı oldu. Bu bunu konuştuk zannediyorum. Yani Peygamber Efendimizin ee, işte hadiseleri anlatacağız birazdan o hadiselerin akabinde e, zaten bir grup olarak geldiler gruba seslenip nida edip işte e, Resulullah sizi biata çağırıyor kendisine biat etmeye çağırıyor denildiğinde e, gruptaki kişilerin buna karar verip oraya gitmesi ve peygamberimizle biatlaşması ne kadar sürmüştür arkadaşlar yani tamam tek tek biat aldığı için o süre uzun olabilir ama bir kişinin bunu duyduğunda Böyle bir biat çağrısını duyduğunda e, tartıp zihninde karar vermesi, biat edeceğim Resulullah'a demesi anlık bir şey yani. İşte bazen bu anlık kararlarla ya deftere silinmez bir şekilde kaydedilirsiniz ya da defterden silinirsiniz arkadaşlar. Bu anlık kararlar özellikle hayati meselelerde inancımızın denendiği yerlerdir yani. Ee, hani biraz konuştuk üzerinde ama yine burada oradan başladığımız için devam et biraz daha bir iki bir şey söyleyeyim ve ee, bu tip böyle hani nasıl diyeyim çok fazla düşünme zamanınızın olmadığı durumlarda doğru kararlar alabilmek için arkadaşlar daha esnek, daha rahat, daha konforlu zamanlarda doğru karar alma alışkanlığını geliştirmiş olmamız lazım. Ben bunu kısaca şöyle ifade ediyorum. Dereden geçemeyen denizde, denizde yüzemez. Yani derede yüzemiyor, denizde hiç yüzemez, okyanusta hiç yüzemez. Dolayısıyla böyle küçük meselelerde yani peygamberimiz mesela buradaki biat ölümünedir. Ölümüne yani ölene kadar seninle çarpışmaya söz verici veriyoruz diye peygamberimizle sözleşiyorlar. Mesela diyelim ki zekat istedi peygamberimiz. Yani zekat ölümüne bir karardan çok daha basit bir karar. Ee, çok daha kolay yani. Daha zekat verirken titreyen işte versek mi vermesek mi şöyle mi versek şunu da sayabilir miyiz bunu da sayabilir miyiz devamlı böyle işte şu yakınıma bakmak zorundayım ona yaptığım yardım zekat sayılır mı bir görseniz ne sorular geliyor yani. Dolayısıyla daha orada yani 3-5 kuruş onu vermekle fakir olmayacak, onu vermekle iflas etmeyecek, onu vermekle konumu değişmeyecek. Yani hiç, büyük bir kayıp değil onun için. Evet elinden biraz para çıkmış olacak. Orada bile iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Yani mehter yürüyüşüyle ilerlemeye çalışan e, insan ölüm kendisinden hayatı istendiğinde nasıl yapar? Gerçi o konuda da <gülüyor> arkadaşlar e, çok böyle kestirip atmamak gerekiyor. Düşünüyorum. Çünkü inanılmaz ama bazı insanların malı canından daha kıymetli olabiliyor veya mesela diyelim ki günlük hayatta 5 vakit namaz kılmakta sıkıntıları olan hep böyle erteleyen son ana bırakan kazaya bırakan işte böyle hep böyle bir kaçırıp bir kılan falan insan mesela böyle bir durumda çok gözüpek bir şekilde şehadeti göze alabiliyor. Yani biraz insanlar arasında bu konularda farklar olmakla beraber kendi içimizde kendimizi kimseyle kıyaslamadan kendi iç, iç dünyamızda hani nerelerde zayıflık gösterdiğimizi e, görmek ve o öyle bir çağrıyla karşılaştığımızda mesela bugün işte e, peygamber sonuçta kıyamete kadar yaşamayacağı kesin değil mi? O da bir insan yani. Orada peygamber efendimiz e, din adına bir çağrıda bulunuyor yani eğer biz müşriklerden bir saldırı gelirse kendilerini korumak için e aynı zamanda bu bir nefsi müdafaa yani hani beni yalnız mı bırakacaksınız benimle birlikte savaşacak mısınız diye onlardan söz alıyor e bugün düşünün yani bir düşman saldırısı karşısında sizden devlet bir, yani bir çağrı yapsa Devlet deyince de insanın bazılarının tüyleri diken diken oluyor yani her şeyine karşılar çünkü e, devlet dem yani vatanınız vatanı görev yani bir çağrı yapılsa hani Müslümanlar böyle koşa koşa gider mi? Gençlerimizi oğullarımızı evlatlarımızı böyle gönderir miyiz arkalarını sıvazlayarak yoksa işte onu nasıl kayırsam nasıl işte e, muaf tutsam nasıl bir yolunu bulsam araya kimi koysam falan diye mi düşünürüz? Yani bu e, tarihte kalmış bir hikayeden bahsetmiyoruz biz şu anda. Hudeybiye Anlaşması'ndan öncesinde Hudeybiye'deki o beyattan bahsederken bu bizim aslında her gün yaşadığımız bir şey. Mesela gönüllü çalışmalarda ben bunu çok gözlemlemişimdir. Gönüllü çalışma ne demektir arkadaşlar? İstediğin zaman keyfine göre yaptığın bir çalışma değildir gönüllü çalışma. Evet. Mecbur değilsin ama söz verdikten sonra onun bütün şartlarına uyman gerekir. Onun bütün işte ne gerektiriyorsa senden vaktinde orada olman gerekir ee, mesela. Ee, yani daha, çok daha küçük sözlerini tutmakta insanlar aciz işte vaktinde gelmiyor hiç problem yapmıyor mesela vaktinde gelmemesini. Hani sizi bekletiyor daha geçen hafta sonu yaşadık yani yarım saat bekletiyor mesela hiç sanki hiçbir şey olmamış gibi giriyor kapıdan. Yani bir cümle söyleyebilir mesela ya geciktim kusura bakmayın diyebilir onu bile demiyor. Dolayısıyla bu söz verme sözleşme bir şey bir sorumluluk üstlenme bu yani bir çağrı da ben buradayım diyebilme. Mesela ben o meseleyi de çok önemsiyorum. Özellikle Tevbe suresinde bir ayet-i kerime var arkadaşlar son sayfasında. Şimdi ayet numarasını hatırlamıyorum. münafıklardan bahsederken Cenabı Hak diyor ki bir diyor, sorumluluk konuşulduğu zaman, mesela onların bulunduğu bir ortamda bir iş konuşuluyor. Yani bir iş derken sosyal bir sorumluluk. İşte bir fakir fukara var, işte onun elinden tutulacak veya ne bileyim evlendirilecek birisi var. Veya bir cihat işte Peygamber Efendimiz'in Mekke, Medine döneminde bir saldırı var oraya karşı ne yapacağız mesela bu konuşuluyor. Onları diyor görürsün önündekinin arkasına geçmiş, kendisini böyle gizlemiş yani siper almış ve oradan yavaş yavaş sıvıştıklarını görürsün. Diyor. Yani bir sorumluluk e, konuşulduğunda böyle yok olurlar ortadan diyor. İşte bunu mesela münafıklık e, karakteri olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim. E, dolayısıyla toplumsal bir sorumluluk karşısında elini taşın altına koymak o sorumluluğu tabii ki böyle her şeye atlayarak değil birazdan Hazreti Ömer'i göreceğiz her şeye atlamamız gerekmiyor arkadaşlar ama bize bir şey düştüğünde onu biz yapabilecek olduğumuzda oradan da kaçmamak gerekiyor İşte diyor yukarıda zikri geçen bu beyat Hudeybiye'de yapılan ve bu ayet mucibince, mucibince Allah Teala'nın rızasıyla Mübeşşer olduğundan dolayı müjdelendiği için yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıklarıyla müjdelendikleri için bu beyata katılanlar Bey Atur Rıdvan yani razı olma beyatı yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandıran beyat namı verilmiş olan beyattır. Kısayı müfessirin şöyle hülasa etmişlerdir. Olay şu diyor yani özet, özet olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye indiğinde Huza'îlerden Huza'a kabilesinden yani Hıraş bin Umeyye'yi Salep namındaki devesine bindirip Mekkelilere gönderdi. Muharebe niyetinde olmayıp mücerret, Kabe'yi ziyaret ve umre için geldiğini bildiriyordu. Bunu varıp onlara söyleyince deveyi vurdular, kendisini de öldürmek için hücum ettiler fakat Ehabiş, Ehabiş arkadaşlar Mekke civarında Mekke'ye komşu olarak yaşayan küçük küçük kabileler demek. Araya girip kurtardılar. O da gelip keyfiyeti Resulullah'a haber verdi. Şimdi bir de kendinizi Mekkelilerin yerine koyun. Hani bir müşrik kafa yerine koyun demiyorum ama yani. Hani niye öldürüyorsunuz değil mi? Niye e, saldırıyorsunuz? Çok böyle e, saldırgan tabiatlılar arkadaşlar. Ee, tabi diplomatik anlamda bu bir gözdağı aynı zamanda o yüzden zaten Resulullah e, beyat alıyor sahabesinden o da gelip keyfiyeti Resulullah'a haber verdi bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i göndermek için çağırdı şimdi buraya dikkat edin sizin bildiğiniz Ömer Mekke'ye gitmekten korkar mı peygamberimizin elçisi olarak arkadaşlar yani değil mi nasıl anlatılıyor Hz. Ömer bize bakın şimdi Hz. Ömer ne diyor yani cesaret arkadaşlar şey değil mantıksız kahramanlıklar demek değil Hz. Ömer radıyallahu anh ya Resulallah dedi onlar benim kendilerine olan gayzu adavetimi bilirler gayz kin demek adavetle de düşmanlık demek onlara olan kızgınlığımı kinimi ve düşmanlığımı bilirler ben onlara emniyet edemem güvenemem. şayet bir ezaya maruz kalırsam yani bir işkence bir eziyet edecek olurlarsa Mekke içinde beni müdafaa edecek hısımlarım adi oğullarından kimse yoktur. Mekke'de benim akrabam da yok bana sahip çıkacak diyor. Binaen ile Osman bin Affan'ı gönderseniz orada onun akraba ve tahlukatı çoktur hem onu severler iradenizi o tebliğ edebilir. Yani Hazreti Osman Ümeyye oğullarından arkadaşlar yani Emevi, daha sonraki Emevilerin e kabilesinden yani çok nüfuzlu akrabaları var çok Ebu Sufyan onunla akraba zaten bir de karakterleri arasındaki farka dikkat edin Hz. Osman hani kimseyle kavga etmeyen kimseyle böyle kimsenin tavuğuna kış demeyen evet ilk Müslümanlardan hep de çok samimi bir şekilde hep de Müslüman olmuş peygamberimizin en yakını o kadar sevmiş peygamberimiz ona iki kızını vermiş ona yani biri vefat edince diğer kızını da ona vermiş çok kibar çok kibar bir zat Hazreti Osman e, hatta bir defasında şöyle bir e, hatırası var peygamber efendimizle e, peygamber efendimiz bir bahçede bir gün dinleniyormuş e, havuz varmış bahçede de küçük bir havuz Ayakları, üstünü biraz çıkarmış üstündekileri ayaklarını da havuza sarkıtmış herkes de böyle ayaklarını havuza sarkıtmışlar serinliyorlar yani birkaç kişi var yanında. Ee, ve işte kapı bahçenin de kapısı var biraz böyle şey sakin kalmak istiyor yani yanında kimse olmasını istemiyor <gülüyor> ee, kapı çalınıyor işte bakıyorlar kapıya diyorlar ya Allah Ebu Bekir geldi. E, gelsin diyor Ebu Bekir peygamberimizin yanına oturuyor o da ayaklarını sarkıtıyor. İşte Ömer geldi diyorlar gelsin diyor o da sarkıtıyor. Ondan sonra Osman geldi deyince peygamberimiz çıkıyor havuzdan toparlanıyor üstünü başını toparlıyor gelsin diyor. Diyorlar ki sonra ya Resulallah işte Ömer geldi Ebu Bekir geldi hiçbirine yapmadınız bunu. Neden Osman gelince böyle yaptınız? Diyor ki semada melekler bile Osman'dan haya eder diyor. Ee, çok böyle edep timsali bir e, zat Hazreti Osman çok nazik. Öyle olduğu için de zaten mesela e, işte onun hilafeti döneminde yaptığı bir takım uygulamalar eleştirilir tarihçiler tarafından. İşte o nezaketi yüzünden çok böyle insanlara kök söktüremediği için de yönetimde biraz böyle zaaflara sebep olmuş ve en sonunda da biliyorsunuz şehit ediliyor. Ee, Hazreti Ömer burada e, yani şey mi yapıyor işte. Haşa yani hani korkaklık mı yapıyor işte ne bileyim Hızır'ın ağzına Osman'ı mı sürüyor yani o Hazreti Osman'la bir şey mi var hani tehlikeli bir yere onu onu gönderip e, onun onun başına gelsin diye mi istiyor? E, acizane kanaatim burada öyle bir yorum yok zaten de neden öyle yaptığına dair benim anladığım benim anlayışım ve Hazreti Ömer hakkındaki e, bildiklerimizden çıkardığım netice burada bir numaralı amaç. Arkadaşlar peygamber efendimizin mesajının ulaşmasıdır. Mesajının yerine ulaşmasıdır. Yani sizin mesajınızı ancak orada e, emniyetle karşılanacak, sözüne itibar edilecek, oturup dinlenilecek e, birisi o mesajı ancak ulaştırabilir. Bu ben değilim ya Resulallah diyor. Beni yalnız ellerine geçirirlerse geçmişten beri onlarla çok hatıramız var. E, şey yapmazlar, beni böyle konuşturmazlar ve ee, akrabalarım da yok ki benim arkama e, hani korusunlar beni muhaf müdafaa etsinler diyor Resulullah da bunu haklı buluyor Arkadaşlar bunun üzerine Resulullah Hazreti Osman'ı çağırdı Kureyş'e gönderdi Hazreti Osman da hani ben gitmem niye Ömer denmişti ne oluyor işte niye ben gidiyorum Ömer benden ne istiyor hani böyle şeyler hiç söylemiyor bakın buna da dikkat edin efendim şey mesela şimdi kim geldi aklıma sizin geldi mi aklınıza bilmiyorum. Ömer Halis Demir'i arkadaşlar 15 Temmuz akşamı hani bizim gördüğümüz kadarıyla bize gösterilen görebildiğimiz kadarıyla kumandanı telefon edip de ona bir görev verdiğinde arkadaşlar değil mi Çocuğu var çocuğu var genç <gülüyor> e, ve e, hani o görevin ne anlama geldiğini de söylüyor kumandanı yani biliyorsun değil mi bunun anlamını sonucunu evet biliyorum diyor. Efendim hakkını helalleşiyorlar ve hani hiç gözünü kırpmadan gidiyor bu askerlikte arkadaşlar özellikle kritik noktalarda son derece kıymetli bir nitelik çünkü saniyeler sayılıyor hani bir dakika bile çok şey değiştirebilir gidişatını değiştirebilir hadisenin ve o sırada tereddüt etmemesi gerekiyor o işi yapacak olan kişinin Hz. Osman da burada hemen kabul ediyor ve Kureyş'e gidiyor ee, peygamber efendimiz ona diyor ki biz onlarla muharebeye gelmedik yalnız ziyaret ve umre için geldik bunu onlara haber ver ve kendilerini İslam'a davet et diyor. Yani bir de bu var bakın şimdi yani peygamber efendimiz arkadaşlar İslam her konuşmasında İslam'a davet var siz hayatınızda kimseyi İslam'a davet ettiniz mi konuşurken? ya seni İslam'a davet ediyorum e, gel bak bu son din son peygamber bu yolu bırakma veya işte gel bu yola gir o yollar çık, çıkmaz sokak dedik mi arkadaşlar yani bunu mesela birisinin çevrenizden birisinin böyle her böyle biraz uzak gördüğü kişiyle konuşurken <gülüyor> İslam'a davet ettiğini düşünün onu yani ben tanımıyorum bunu dersiniz değil mi yani böyle şey bile size bile itici gelir yani Hani öyle bir döneme geldik biz kafalarımız o kadar değişti o kadar uzaklaştı İslam'dan işte e, dersten önce anlattığım o kendinden emin olma yolundan emin olma duygusundan o kadar uzaklaştık arkadaşlar bir de bizde bugün şahsiyetlerimiz çok zayıf olduğundan mı karakterlerimiz zayıflıktan kastım yani çok cılız böyle bir darbede yıkılacak e, karakterlerimiz var. O, yani en ufak bir eleştiri duymak istemiyoruz. En ufak bir çağrıya muhatap olmak istemiyoruz. Birisi bizi bir şeye davet ederse yani bir yanlışımızı düzeltmeye hemen onu bir saldırı olarak kişiliğimize bir saldırı olarak algılıyoruz. Yani bu e, şeyi çağrıştırıyor. Yani bu kadar mı zayıf karakterin? Bu kadar mı zayıf? inançların, kişiliğin, gidişatın ahlakın hani bu kadar mı cılız bağlarla bağlı e, diyesi geliyor insanın bunu ben kendim için de söylüyorum yani nereden biliyorum kendimden biliyorum mesela birisi beni yani birileri her gördüğünde e, ya hocam işte Biraz daha okusanız dese mesela herkes veya ne bileyim herkes biraz kilo verseniz hocam biraz daha şöyle yapsanız falan dese değil mi? Saldırı olarak algılıyoruz bunları arkadaşlar. Evet tabi İslam'a davet etmek bambaşka bir şey. Yani şöyle düşünün bütün resmi gördüğünü düşünün. Peygamber Efendimizin hayal kurun yani. Hani... İnsanların son anlarını işte ahireti, mahşeri, tabii miraca gitti yani. Hani bütün onları gördü. Nereye gidiyor? Bu dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Bunu gören birinin yaşadığı, başkaları için yaşadığı kaygıyı hayal edin arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben cehennemi gördüm ya, hani adeta yani peygamberimiz öyle diyor. Hani gördüm oraya doğru gidiyorsunuz yapmayın gelin İslam'a diyor. Ee, ve hani bir şeyde bile bir e, tamamen politik bir görüşmede bile İslam'a davet et onları diyor. Ve Mekke'de imana gelmiş bir takım erkeklere ve kadınlara varıp fethi tepşir etmesini ve Allah Teala'nın dinini yakında Mekke'de izhar edeceğine haber vermesini dahi emreyledi. Bu suretle Hazreti Osman Kureyş'e gitti. Kendisini Eban bin Said bin El-As karşıladı. Hayvanından indi onu bindirdi. Bu bir ikram yani kendisi iniyor Hazreti Osman'ı bindiriyor ve kayırdı yani himayesini taahhüt etti. Bu himaye meselesini de duymuşsunuzdur arkadaşlar özellikle cahiliye döneminde. İslam öncesi dönemde güvenliği sağlayan merkezi bir otorite olmadığı için her kabile kendi adamlarını kendi toprakları içerisinde kuruyor. Ama bir kabileden birisi başka bir kabilenin bölgesinden geçerken mecburen oradan birinin himayesine girmek zorunda. Çünkü asker yok, polis yok, kanun yok. Yani genel bir güvenlik yok. Her bölgede o bölgenin hakimi olan kabilenin dediği geçiyor ve kabile bir kabileden o topraklardan geçeceğiniz zaman ya da işte bir şekilde orada oraya uğrayacağınız zaman e, oradan birinin himayesine girmek zorundasınız her türlü saldırıyı önlemek için işte e, Eban bin Sa'id bin El As e, bin El As e, şey yapıyor e, Hazreti Osman'ın himayesine alıyor böylelikle Kureyş'e vardı memur olduğu haberi tebliğ etti. Dediler ki Hazreti Osman'a bakın şimdi buradaki tavrına da bakın işte edep böyle istersen sen beyt, beyti tavaf et lakin hepinizin üzerimize gelip girmeniz olamaz ona yol yok. İşte bu aslında korkudur yani bir sene sonraya erteliyorlar biliyorsunuz anlaşmada bir sene sonra bir şart koşuyorlar bir sene sonra Kabe'yi ziyaret edebilirsiniz yalnız hiç kimseyle temas etmeyeceksiniz diyorlar ve kendileri 3 gün izin veriyorlar peygamberimizin Mekke'de kalmasına o 3 gün içinde Mekke halkı Mekke'yi boşaltıp etraftaki dağlara çıkıyorlar konuşmamak için Müslümanlar da konuşmamak için arkadaşlar Meşani lehî radıyallahu anh yani Hazreti Osman Resulullah Resul sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben tavaf edemem dedi. Bunun üzerine onu alı koydular, göz hapsine tuttular. Beriden ise Resulullah'a ve Müslümanlara bir haber gidiyor arkadaşlar. Osman katle olunmuş. Öldürülmüş diye bir haber geliyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kavim ile çarpışmadan gitmeyiz dedi ve Aleyhisselatu vesselam'ın münadisi şöyle nida etti. Yani peygamberimiz bir birine tem, e, e, çağırdı. Dedi ki bütün insanlara buradaki topluluğa şunu ilan et. Haberiniz olsun ki Resulullah'a Ruhul Kudüs indi de ona beyat emretti. Hemen çıkın Allah Teala namına peygambere beyat edin. Şimdi burada peygamber Efendimizin bir elçisi öldürüldüğü, yani öldürüldüğü haberi gelince bunu sineye çekmemesi, yanlarında hiçbir hazırlık olmadığı halde silahları yok, silahlarını almadan gelmişler. Karşılarında çok kuvvetli, azgın, çok düşmanlık duygularıyla dolu ve kendi bölgelerinde yani silahları da orada, atları da orada, her şeyleri orada. Tedarik imkanları kuvvetli bir topluluk olduğu halde Peygamber Efendimiz bunların hiçbirine bakmayıp, Gönderdiği bir elçisinin öldürülmesi üzerine e, ölümüne onlarla savaşmak üzere bir karar almasına da dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Daha sonra bunu Mu'te Harbi'nde de e, görürsünüz e, siyeri okuduğunuz zaman. Mu'te Harbi de bir elçinin öldürülmesi üzerine e, yaşanmış bir hadise. Derhal Müslümanlar fırladılar ve Resulullah'a beyat eylediler. Bu beyat bir ağacın altında olmuş idi ki bir semure ağacıydı. Akasya ağacı diye geçiyor bilmiyorum artık nasıl bir ağaç. Denilmiştir ki Resulullah ağacın dibinde oturmuştu. Dallarından bir dal sırtının üzerine geliyordu. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu an demiştir ki ben başucunda dikiliyordum ve elimde ağaçtan bir dal vardı koruyordum. Lalı sırtından kaldırdım. Önünde ölmek ve kaçmamak üzere kendisine beyat ettiler. Resulullah onlara siz bugün ehli arzın en hayırlısısınız dedi. Ehli arz dünya halkı. Siz bugün yani şu anda bunu yaptınız ya. Bu dünyadaki insanların en hayırlısısınız buyurdu. Müslim vesairede rivayet olunduğu üzere Cabir bin Abdullah radiyallahu anh biz Resulullah'a beyatı firar etmemek üzere yaptık. Ölüme beyat etmedik demiştir. Buhari'de Seleme bin el-Akvar radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Ben Resulullah'a ağacın altında biat ettim. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki biattaki ifadelere dikkatinizi çekelim. Birkaç örnek sayılıyor. Ee, ne üzerine beyat ettiniz denildiğinde kaçmamak üzere demiştir. Müslim, Makil bin Yesar'dan da beyat ederken Resulullah'ın yüzünden ağacın dallarını tuttuğunu rivayet eylemiştir. İlk beyat eden Ebu Sinan Esedi olmuştur ee, ki... Ukkaşe bin Mihsan'ın biraderi Vehb bin Mihsan'dır. Beyhaki'nin Delail'inde Şabi'den rivayetine göre bu zat Hazreti Peygamber'e elini uzat sana beyat edeyim dedi. Hazreti Peygamber ne üzerine beyat edeceksin dedi. Bakın şimdi arkadaşlar teslimiyete nefsindeki ne onun üzerine dedi. Yani benim bana söylemen gerekmiyor. Senin aklından benden isteyeceğin ne geçiyorsa onu kabul ettiğime dair sana biat ediyorum diyor. Teslimiyete bakın. Müslim'in rivayet ettiği Cabir hadisinde Hazreti Cabir biz aleyhissalatu vesselama beyat ettiğimizde yedi saadetlerini Ömer radıyallahu anh tutuyordu demiştir. Yani çok uzun sürdüğü için biat ve işte bin kişi kadarlar sanırım eli yoruluyor Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ömer böyle kolunu tutuyor yorulmaması için. Fakat bu bey atın sonlarına doğru olduğu anlaşılıyor. Zira sahihi Buhari'de nafiden Ömer radıyallahu an Hudeybiye günü oğlu Abdullah'ı ensardan bir zatın yanında bulunan feresini üzerinde kıtal etmek üzere getirmeye göndermişti. Yani atını bulması için oğlunu göndermiş. Çünkü atını salmış Hazreti Ömer. Ee, oğlunu gönderiyor atını bulması için Resulullah sallallahu aleyhissalatü vesselam ağacın yanında beyat alıyor Hazreti Ömer bilmiyordu Abdullah beyat yaptı sonra gitti feresi getirdi Ömer radıyallahu an kıtal için zırhını giyiyordu yani savaşa o kadar o kadar eminler yani savaşacaklar kendisine Resulullah'ın ağaç altında beyatlaştığını haber verdi hemen beraber gitti Resulullah'a beyat etti diye de Mervidir. Böyle de rivayet edilmiştir. Demek ki ondan sonra Hazreti Ömer Resulullah'ın yorulmaması için yedi saadetini tutmuştu. Mübarek kolunu tutmuştu. Bir de Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem sağ elini öbür eline vurup yani bu şekilde böyle iki eliyle sanki iki farklı kişinin eliymiş gibi e, musafaha yaparak bu da Osman'ın beyatı demiştir. Yani Osman Hazreti Osman'ın da oradaki sevaptan mahrum kalmaması için bu, orada olsaydı mutlaka o da beyat ederdi. Onun ona o kadar güveniyor ki Peygamberimiz onun yerine kendisi beyat ediyor kendisine. Müşrikler bu beyatı işittiler ve korktular ve Hz. Osman ile beraber Müslümanlardan bir cemaati de verdiler. Bu beyatı rıdvanı yapan müminlerin adedi en sahih rivayet 1400'dür, 1500 kadar ve daha ziyade rivayetleri vardır. Denilmiştir ki birinde küçükler ve tabiiler sayılmamış diğerlerinde hepsi sayılmıştır. Orada mevcut olanlardan hiç beyat eden kalmamış. Yalnız Ced bin Kays namında bir münafık devesinin karnının altında gizlenmiş kalmış idi. Münafıklardan biri. Nafiden rivayet olunduğu üzere beyat vakti olan o semure ağacına bilah ve beyat vakii olan affedersiniz. yani altında beyat gerçekleşen o semure ağacına bilahire nas gidip İnsanlar ziyaret etmeye başlamışlar o ağacı ve yanında namaz kılar olmuşlardı. Hazreti Ömer işitti o ağacın kesilmesini emrediverdi. Henüz cahiliye adetini unutmayanların fitneye tutulup Allah'ın gayrısına ibadet etmesinden sakınmıştı. Ee, Resul-i Ekrem Hazret, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadiste varit olmuştur ki Beyat-ı Rıdvan'da bulunan kimse nara girmez. Cehenneme girmeyecek diyor yani böyle işte kritik anlardaki teslimiyetimizle kurtulabiliriz arkadaşlar o böyle bir hani fedakarlık yapmamız gerektiğini gördüğümüz anda aslında oradaki fedakarlık bizim kurtuluş akçemizdir yani öyle düşünün bu maddi ise bedeni ise herhangi bir şey ise yani Kurtuluş bedelimizdir onu bir fırsat ayağınıza bir fırsat gelmiştir yani cehennemden kurtulmak için onu öyle görün bir de bazı hadiseler vardır ki nasıl olduğunu anlamazsınız Allah onu size duyurur arkadaşlar kulağınızın üstüne yatıracak mısınız? Duymazlıktan gelecek misiniz? Veyahut da kendi derdinizle meşgul olmaktan o kadar böyle <gülüyor> bu, bu çağın insanların kendine üzülmekten dünyayla meşgul olmaya vakti yok arkadaşlar. Herkes kendine acıyor. Herkes kendine üzülüyor. Kimisi işte kaderine, kısmetine, kimisi mutluluğuna, mutsuzluğuna, kimisi sağlığına. işte kimisi çocuğum var diye, kimisi çocuğum yok diye. Yani herkes kendine o kadar abanmış ki o kadar fazla e, şeyini ilgisini alakasını kendine çevirmiş ki e, etrafında bulunan bu e, fedakarlık isteyen ve belki de cehennemden kurtulmasına vesile olacak olan bu hayırları e, göremiyor görse de böyle kör gibi bakıyor yani onlara bakıyoruz hepimizin yaptığı hatalar bunlar yani karşımıza bir iyilik fırsatı çıktığında arkadaşlar bu bizim için bir kurtuluş olabilir diye düşünmemiz lazım bu ayette de kasem ile yemin ifadesi kullanılarak lekad gad radiyallahu buyurulmuştur zaten Cenab-ı Hak Ebu Hayyan der ki burada rıza üzerlerine izhar ni'am manasına sıfat fiiliidir, fiilidir sıfat-ı zat değildir yani Cenab-ı Hak'ın Buradaki rızası zatının sıfatı değil bu hep böyle tartışılır kelamda. Çok ben pratik bir sonucu olduğu kanaatinde değilim ama belki de işin sırrını bilmediğim içindir. Efendim sizin de işte size tefsir anlatan da o işleri bu kadar bilmediği için siz de mahrum kalmış oluyorsunuz. İnşallah bizden daha iyisini de dinlersiniz. Efendim buradaki rıza Cenab-ı Zati sıfatı değil fiili sıfatıdır. Yani onların üzerlerine nimetlerini izhar edecek, nimetleriyle onlara muamele edecek anlamında. Çünkü id <gülüyor> yubayi'ûneke diye zaman ile takkit edilmiştir. Yani siz... O ağacın altında, onlar, affedersiniz, onlar o ağacın altında seninle mübaya yani beyatlaşırken Allah onlardan razı oldu denmesi, yani bu razı olmanın bir zamanla sınırlanması, bir zamana bağlanması bu sıfatın zatî değil fiili olduğunu gösterir diyorlar. Çünkü zatî sıfat arkadaşlar kendisinden asla ayrılmaz Cenab-ı Hak'tan. Her durumda... Evet, ah, Cenab-ı Hakk'a aittir ama işte gazap gibi, rıza gibi e, belli hallere bağlı davranışları, fiilleri Rabbimizin e, zati sıfat değil fiili sıfat olarak kabul edilmiştir. Hasılı özet olarak namına kasem olsun ki Allah o müminlerden razı oldu. O ağacın altında sana biat ederlerken. <gülüyor> Çünkü kalplerindekini bildi. Onların kalplerinde ne olduğunu bildi. Arkadaşlar ayetin metnine bakayım. Evet. Ee, devam edelim. Sıtku ihlaslarını, yani kalplerinde ne vardı o sırada onların sadakat, ihlas ve müşriklerin fiillerine karşı teessür ne kadar üzüldüklerini yani böyle bir davranış karşısında ve heyecanlarını ve duygusal olarak da ne kadar tahrik olduklarını şey anlamda yani hani ölümse ölüm işte e, mücadele ise mücadele savaşmaysa savaşma asla kaçmayacaklar yani hem duygusal olarak hem itikadi olarak e, efendim sadakatle e, bağlı olduklarını yani o anda kalplerinden hangi duyguların geçtiğini, hangi düşüncelerin geçtiğini bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ aleyhim Bakın tekrar sekinet geliyor. Üzerlerine o sekineti indirdi. Sulha yatıştırdı onları. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Ve kendilerine yakın bir fethi sevap verdi. bir fethi, Yakın bir fetihle onlara bir karşılık verdi. Mekke'den dönüşte Hayber'in fethidir bu yakın fetih burada müjdelenen yakın fetih Hayber'in fethini kendilerine bir mükafat olarak vaat buyurdu bir de harpsiz olarak Hecer arazisi fetholunmuştu ki birçok zaman hasılatından istifade ettikleri güzel bir fetihtir Hasan-ı Basri Fethi Karib'den muradın bu olduğunu söylemiştir diğerleri de Hayber demişlerdir ondan sonra arkadaşlar ganimetler vaat edildiğini görüyoruz ayet-i devamında onu da bir dahaki oturumda yapalım inşallah